Bilillah, rahmetu ve mastain ve nasdul ve nasdulahi. Ben azbillahin şuuru'na, sıyata فخلق منها زوجها وبث منهم رجالا كثيرا ومنساء والتقلال الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقولوا قبل السديء درسلكم أعمالكم يا فللكم جنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقط فاز فازا عظيمة أما بعد فاعباد الله إن استقن هدي كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم Şerr-i umuri ve ve ve Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimize salatü selam getirelim. Evet. Akide ile alakalı özellikle uluhiyet ve rububiyet tevhid <gülüyor> ile alakalı <gülüyor> Kuralları almaya devam ediyoruz. Temel kurallar asıllar. Bugün yedinci asla geldik. İnşallah yedinci asla alacağız. Dediğimiz gibi bu kurallar geneli itibarıyla içinde pek çok neyi barındırıyor, delili barındırıyor. Geneli itibarıyla içinde pek çok delili barındırıyor. Yani bu kuralları biz delilden hareketle ne yaptık? Ortaya koyduk. Ama bu demek değildir ki bu kurallar kitapta yazan delillerden oluşur. Hayır. Yani Bu kuralların altına pek çok ne? Delil. Zikredebiliriz. Koyabiliriz. Münasip olan delil ne yapılabilir? Konulabilir. Burada sadece örnek olsun diye ne yapılmıştır? Bazı ayetli hadisler ne yapılmıştır? Konulmuştur. Evet. Okuyalım şimdi yedinci aslı. De sen evet. Okuyalım mı? Yedinci esas. Allah'a şirk koşmak mutlak olarak tüm günahların en büyüğü ve en tehlikelisidir. Evet. Allah'a şirk koşmak günahların en büyüğüdür ya da en tehlikelisidir cümlesi doğru olabilir, yanlış da olabilir. Ama mutlak olarak dediğimiz zaman yani alel ıtlak o zaman bu cümle doğrudur. Yani ne demek? Şu demek. şirk büyük bir olgu. Tevhidin neyi zıttı? Bu günah dediğimiz olgu ise nedir? Ehli sünnet ve cemaat tarafında iki şekilde anlaşılır. Bir küçük günah, iki büyük günah. Ve şunu da söylüyoruz biz. Mürtek gibi kebira yani ne demek mürteki bir kebira? Büyük günah işleyen adam ne yapmaz dinden? Çıkmaz. Hal böyle olunca, hal böyle olunca şirki günah içine sokmak çok da doğru olmaz. Çünkü biz şirke büyük günah. Hatta günahların en büyüğü dediğimiz zaman e mürteki bir kebirayı da biz dinden çıkarmadığımıza göre o zaman kaydıyla ne yapmış olur? <gülüyor> Çelişmiş olur. O bakımdan bazı alimler, şirki günahların en büyük kabul ederken, dinden çıkaran günahların en büyük kabul edilmiştir. Günahları dinden çıkaran ve çıkarmayan günahlar olarak ikiye ayırmışlardır. Hal böyle olunca, zaten dinden çıkaran günah, bizim bildiğimiz anlamda Ehl-i Sünnet'in kafasındaki günah olmamıştır. Şirk ve küfür olmuştur zaten. Hal böyle olunca, dinden çıkaran günah, Bizim anladığımız anlamda günah değil, zaten nedir? Küfürün kendisi ya da şirkin kendisidir. Onun için müellif bu sorunla karşı karşıya kalmamak için, bu işkelden çıkmak için ne demiş? Alev ıtlak yani mutlak anlamda. Ne demek mutlak anlamda? Çok tafsiline girmeden, çok ayrıntısına girmeden. Yani ney? Dinden çıkaran, Günahların en büyüğü ve en tehlikelisidir. Bu demek değildir ki dinden çıkaran günah sadece ve sadece şirktir. Dinden çıkaran başka günahlar da vardır. Ama şirk bütün bu günahların neyinde vardır? Temelinde vardır. Yaptığı yer neresidir? Kalp. Yattığı yer neresidir? Kalp. Heh. Bu çok önemli. Şirkin mekanı kalptir. Şirkin mekanı nedir? Kalptir. Küfrün mekanı nedir? Kalptir. O ne yapar? Uzuvlara sirayet eder. Bazen uzuvlara nasıl sirayet eder? Yapmaman gereken bir şeyi yaparak. Bazen de yapmaman, yapman gereken bir şeyi yapmayarak. Bazen kavlen, bazen diğer nelerle? Azalarla. Bazen de ney? Ama Hepsinin temelinde ne var? Kalp var. Bunu bir kere ne yapmayacağız? Aklımızdan çıkarmayacağız. O halde şirk Allah'a şirk koşmak günahların en büyüdür ya da en tehlikelisi dediğimiz zaman hangi günahların arkadaşlar? Mürteki bir kebira dediğimiz günahlar değil. Yani nedir o işte? Ehl-i e göre büyük günah işleyen dinden çıkmaz diyoruz ya o değil. Ya yani ne? Dinden çıkaran günahların en büyüğüdür. Ki o da nedir? Küfrün ve şirkin kendisidir. Karıştırmayalım. Çünkü bu problem oluşturabiliyor bazen. Hocam sen büyük günah işleyen adam dinden çıkmaz demiyor musun? E, diyorum. E, Şirk de büyük günahların en büyüse nasıl oluyor? Bu kuralla nasıl bağdaştırıyorsun? Evet. Bu onun istisnası. Ne demek? Dinden çıkaran günahların en büyüdük demek. Yani buna dikkat edelim. Daha önce pratika kayıt dersinden alırken bu vurguyu da ne yapmıştık hatırlarsanız. <gülüyor> yapmıştık. O bakımda Ha, şirk çok tehlikeli bir olgu. Yani bir insan düşünün, 40 yılını, 50 yılını tevhide vermiş, ibadete vermiş, ama son bir anıyla şirk koşarak ne yapmış? Bütün her şeyi yıkmış. Ama işte amellerin terki böyle değil. Ya da Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmamanın ceremesi bu değil. Yani Allah namazı emretmiş kılmış, kılmadığı dönemler olmuş diyelim daha sonra gene kılmış orucu emretmiş, tuttuğu dönemler olmuş, tutmadığı dönemler olmuş zekatı emretmiş, verdiği dönemler olmuş vermediği dönemler olmuş değil mi? haccı emretmiş gitmiş bir kısmı da gitmemiş ha. bakın bunları ne yapmıyoruz biz? çok da kayda almıyoruz kayda aldığımız yön ne? dünyevi yönü, uhrevi yönü kimin meşe Allah yani dünyada cezası varsa vardır Nedir? İşte had cezasıdır. İşte bu had cezası bazen değnek olabilir. Değil mi? Bazen kılıç olabilir. Ama netice itibariyle o bizim dünyevi hükmümüz. Uhrevi hükmümüz Allah'ın neyinde? meşiyetinde. etinde. Ama şirk öyle bir olgu değil arkadaşlar. Şirk öyle bir olgu ki hem dünyevi hem de uhrevi cezasını biz biliyoruz. Hem dünyevi hem de uhrevi cezasını biliyoruz dünyevi cezası irtidat mürtet olmak uhrevi cezası da ilelebet nar-ı kalmak bir problem yok ama diğer amellere baktığımızda yani mesela orucu tutmadığını bazen tut, bazen tutmadığını <gülüyor> zekatı bazen verip vermediği bunlara baktığımız zaman dünyevi cezasını biz bunun biliyoruz ama uhrevi cezasında cezmedebileceğimiz, kesinlik belirtebileceğimiz bir şeyi ne yapamıyoruz? İfade edemiyoruz. Allah'ın neyinde? Meşiyetinde. İsterse affeder, isterse azap eder. Ama biz şunu hep söylüyoruz. Bir insan Allah'a ibadet ediyor da, ona hiçbir şeyi şirk koşmuyorsa, bakın dikkat edin arkadaşlar, bu çok önemli. Çok çok önemli. Bu ibareyi hiç ne yapmayacağız? unutmayacağız ha. ilelebet cehennemde kalmamak kaydıyla cennete girer yani dikkat direkt cennete girer demiyoruz ilelebet cehennemde kalmamak kaydıyla ne yapar cennete girer ama şirk varsa cenneti hiç telaffuzla ne yapamayız edemeyiz ağzımızdan bu kelime çıkamaz he birileri şirk koşup Allah'ın veli kulu Allah'ın evliyası olmaya soyunabilir. O ayrı. Ama biz şunu çok iyi biliyoruz ki Eyl-i Sünnet ve Al Cemaat akidesinde Selefi Sali'nden başlamış eşarisiyle maturcisiyle günümüze kadar gelen o akidede şirki affettirici hiçbir şey yok. Ne demek? Yani şirki namaz affettirir, ne oruç affettirir, ne zekat affettirir, ne de hac affettirir. Sadece bir şey affettirir. O da ne? Tevbe edip ne yapmak? Tevhide dönmek. Başka bir affı yok. Yani alimler diyorlar ki arkadaşlar bakın çok enteresandır bu. Allah her şeye muktedirdir değil mi? Bakın bu tabirleri her yerde duyamazsınız. Bu, İbn-i Kayyım'ın tabiridir bu. Ama her şeye muktedirdir değil mi? Her şeye muktedirdir. Ama bir şeye muktedir olduğu halde muktedir değildir. O da ne? Kafiri ve müşriyi cennete koymak. Her şeye kadir değil mi? Kadir. Ama bir şeye muktedir olduğu halde kadir değil. Ne? Kafir ve müşriği cennete koymak. Ha, onun dışında bütün günahlara muktedir. Ne anlamıyla? Cennete koyma anlamıyla. Çünkü onun meşiyetinde. Ama küfür ve şirki meşiyetine dahi sokmamış. Yani Allah Azze ve Celle'nin şirk ve küfür hakkındaki kanaati külliyen olumsuz. Olumlu hiçbir yanı yok. Ha, hal böyle olunca hal böyle olunca Allah Azze ve Celle'ye şirk koşmak işte mutlak anlamda neyi? Günahların en neyi? Büyü. En tehlikelisi. Çünkü niye? Meşiyetini işletmiyor arkadaşlar. Selam. Aleykümselam. Aleykümselam. Meşiyetini işletmiyor. Bu çok önemli. Bunu unutmayacağız. Hiç kimse Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dedesi kadar ya da amcası kadar özellikle amcası kadar belki de şu anki Müslüman insanlara bakalım bu dine hizmet etmemiştir. Ama öyle ama böyle. Öyle olduğu halde bile ne yapmamıştır? Dikkat edin. O sayu gayret bir fayda vermemiştir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı doğuran anne babaya bile fayda vermemiş. Şimdi onu doğuran anneye babaya fayda vermeyecek. O doğduktan sonra onu himayesini alan dedeye fayda vermeyecek. Amcaya fayda vermeyecek. Ama bugün her hali şirk olan insanlara fayda vereceği gibi o şirkinin peşinden gidenlere de fayda vermesini sağlayacak. Nasıl bir şey? Yani böyle bir mukayese mümkün mü? Yani dikkat edin arkadaşlar. Sadece her gün şirk koşuyor. Her hali Ona fayda verecek. Onun peşinden gidenlere de fayda vermesini sağlayacak bir değer. Yani. Öyle bir şey mümkün değil. O bakımdan şirkin hafifi alınacak hiçbir yanı yok. Şimdi ne var? Dinde iki olgu var. Bir şirk. Yani buna küfür de diyebilirsiniz. Çünkü şirkle küfür kavramı iç içedir. Aynen. İslam'la iman kavramı gibi. Evet. İç içedir. Ha, sen müşriye kafir dersin. Kafire müşrik dersin. Çok da önemli değil. O. Evet. Bir tane bidat kavramı var. Bir de ne var? Bidat kavramı var. Şimdi iki grup var. Bir mütesahiller. Gevşek. Kolaycılar. İki müteşedditler. Her şeyde katı davrananlar. Mütesahiller kim? A grubu diyelim. Bunlar şirk içeren bütün söz ve eylemlere bidat diyorlar. Yani şirki görmüşler? Bidat görmüşler. O kadar hafife alıyorlar ki. Yani ne olacak canım işte. Yani şirkçe bidat koşuyor. Bir yandıdaki var müteşedditler. Bütün bidatleri görüyorlar? Şirk görüyorlar. Halbuki ehl sünnet vel cemaatte bu yok. ehl sünnet vel cemaatte bid'atin şirk olan yönü olabilir. Küfür olan yönü olabilir. Ama genel itibariyle bid'at şirk ve küfür değildir. Ama asla ehl sünnet şirki de ne yapmaz? Bid'at konumuna indirgemez. Yani şirki normal bir günah konumuna indirgemez. Günümüzde artık şirk normal günah konumundadır. Yani hatta namaz kılmayana kızılmaz ama kabrin etrafında tavaf edilenin anlı öpülür. Nasıl bir şey? Bakın namaz kılmayana kızılmaz. Yani oğlu namaz kılmıyor hiç derdi yok. Arkadaşı namaz kılmıyor. Hiç sıkıntısı yok. Ama başı sıkıştığı zaman Ebayübel Ensari'nin kabrine gitmek ya da bilmem ne babanın kabrine gitmek oradan medet ummak ya da etrafında tavaf etmek çok makbul çok makbul neden çünkü şirk ve küfür görülen bu ibadetler artık tabii ne anlamda ibadetler kötü anlamda ibadetler ne görülmüş günah görülmüş günah günah yani şirki ve küfrü günaha indirgemişler Öyle bir şey olabilir mi? Dikkat edin çok doğal karşılanıyor. Televizyondaki hocalar tarafından da çok doğal karşılanıyor. İşte davetçiler tarafından da bir kısım itibariyle çok ne karşılanıyor? Doğal, doğal karşılanıyor. Öyle bir şey olabilir mi? Adem Aleyhisselam gönderildiğinden bu yana önce peygamber geldi. <gülüyor> Hepsinin ittifak ettiği tek bir şey vardı. Diğer şeylerde istilaf edebilirler. O da ne? Sadece Allah'a kulluk etmek ve ona hiçbir şey ne yapmamak? Şirk koşmamak. Ama maalesef şirk bugün, küfür bugün arkadaşlar bildiğimiz günah gibi ne yapılmıştır? Adledilmiştir. Nasıl ki mürteki bir kebira dinden çıkmıyor, şirk koşmakta. Aynen o mürteki bir kebira gibi dinden çıkmamış addedilmiştir. Hal böyle olunca ne olmuştur? İrca dediğimiz o ney? bid'at, bütün urukumuza, bütün damarlarımıza işlemiştir. İrca dediğimiz, mürciye olma o bid'ati, ne yapmıştır? Bütün urukumuza, damarlarımıza işlemiştir. Bunu küçük alamayız. Bunu küçük adletmeyin. Hiç karıştırmayalım. Peygamber aleyhissalatü vesselamın 23 yıllık daveti, bütünüyle şirkle mücadeledir. Bütünüyle. O günden bugüne kadar bütün o müştehit imamlar, Müceddikler ne yapmışlardır? Şirkle mücadele etmişlerdir. Şimdi affedilecek yanı yok arkadaşlar. Biz şirk olgusunu fıkhi meselelerden bahseden hükümler gibi ya da fıkıh kitaplarında zikredilen hükümler gibi algılamayalım. Buna dikkat edelim. Çünkü akide aynen hep söylüyoruz namazdan önce olan abdest gibidir. Bunu unutmayın. Akide, tevhid namazdan önce olan abdest gibidir. Abdestsiz milyon rekat kılsan makbul değildir. Boşuna kılmışındır, salaksın. İman olmadan hiçbir ibadet olmaz. İçinde şirk olan ibadet aptal ibadetidir. Boşuna yapılmıştır. Hiçbir kıymeti yoktur. Boştur, boş. Ama maalesef günümüzde bu olgu hafife alınıyor. Nereye giderseniz bunu görüyorsunuz. Pakistan'a gidin hafife alınmıştır. Mısır'a gidin hafife alınmıştır. İran'a gidin hafife alınmıştır. Arnavutluğa gidin hafife alınmıştır. Halbuki bunun hafife alınacak hiçbir tarafı yoktur. Bu hafife alınırken namaz kılmamak normal karşılanmıştır. Oruç tutmamak Normal karşılanmıştır. Zekat vermemek normal karşılanmıştır. Hacca gitmemek normal karşılanmıştır. Ama yalan konuşmak normal karşılanmamıştır. Neden? Çünkü kafirlerde de yalan konuşmamak gerekir. Hangi ibadet, bakın bunları unutmayın arkadaşlar. Bizi ehli garpla haram ve helal noktasında birleştirmişse, Müslümanların kültüründe o normal ya da gayrı normal kabul edilmiştir. Çünkü Niye? Müslümanlar onlar gibi olmaya başlamışlardır da onun için. Adam diyor ki ya genel ahlak kuralı nedir genel ahlak kuralı yalan konuşmamak nedir kandırmamak nedir hırsızlık yapmamak e, güzel yalan konuşmayalım kandırmayalım hırsızlık yapmayalım ya yani, hocam ya bunlardan bahsediyorsun da sen hiç namaz kılın demiyorsun oruç tutun demiyorsun zekat verin demiyorsun hacca gidin demiyorsun. Sadaka verin demiyorsun, infak yapın demiyorsun. Neden? Neden et bu kültürel olgulardasın sen? Şu ibadatın özüne bir geç bakalım. Halbuki biz biliyoruz ki, inne salate tenha. Hani ve münker. <gülüyor> Halbuki adam namaz kılsa onlar hiçbirini yapmayacak hakiki anlamda. Çünkü muhakkak namaz insanı bütün pişiyatlardan ve münker şeylerden ne yapar? Arındırır, korur, araya engel çeker. Yani bugün yalan konuşmak çok büyük bir şey. Allah yalan konuştu mu dünyalar yıkılıyor. Ya da işte terazide eksik tarttığımı kıyamet kopuyor değil mi? Ama namaz kılınmayınca ya ses çıkaran yok ya. Halbuki bana bir tane İslam alimi konuşun gösterin. Yalan konuşan adama kafir desin. Tartısını eksik tartana kafir desin. Bir tane alim gösterin bana. Bir tane gösterin. Neden? Çünkü onlar müşterek değerler. O Kant'ın ahlak teorisidir. Nedir o müşterek değerler? Nedir müşterek değerler? Yani ehli müşterek olduğumuz değerlerde aykırısını yapmak kıyamet. Ama İslam'a has değerlerde aykırısını yapmak ya canım yani benim kalbim temiz. Yani senin ibadetin sana, benim ibadetim bana böyle bir şey olabilir mi? He, buna dikkat edeceğiz. Yani maalesef bu irca dediğimiz olaydır işte. Yani biz mürciliği işte İmam-ı Ebu Hanife'de ya da hocası Hammat'ta veyahut da daha sonra gelenlerde mevcut olan ircadı aramayalım. Onların ircasına kurban. Çünkü onlar asla ve asla ne yapmamışlardır? fuhşiyatı, yani amelin terkini ne görmemişlerdir? Meşru görmemişlerdir. Bugün ircası mutezile ile. Yani ne demek? Akılcılıkla karışmış bir ircadır. O da nedir? İslam'ın emrettiği şeyler terk edilirse ses çıkarılmaz. Nehyettiği şeyler de eğer ne yapılırsa yapılır ama Hangileri özellikle garp ehlinde olanda mevcutsa inkar edilir. Ama gayrısı ne yapılmaz? İnkar edilmez. Adam şimdi televizyona çıkıyor. Diyor ki ya diyor bak diyor işte falan falanla zina yapmış diyor. Falan falanla zina yapmış diyor. Açıkça söylüyor. Ya bırak arkadaşım sen kimsenin imanını ölçemezsin diyor. Bırak diyor ya. Sen kimsenin imanını ölçemezsin. Yani iman işinin işi, işi Allah'la kim arasında? Kul arasında. Ama şimdi... Aynı adam, aynı adam eğer o zina yapanın konumunda bir Müslüman olsaydı, bir yalan konuşmuş olsaydı dünyayı ne yapıyordu? Zindan yapıyordu değil mi? Bunu görüyoruz biz. Neden bu? İşte dediğim gibi günahların önemsenmemesinden. Önemsenmiyor arkadaşlar. Önemsenmiyor maalesef. İki türlü günah var. Bir... Farzın terki iki, haramın fiili. Farzın terki de günah değil mi? Bir de haramın neyi? Fiili. Yani farzın terkine kimsenin ses çıkardığı yok. Buraya dikkat edelim. Farzın terkine kimsenin ses çıkardığı yok. Ama haramın fiiline ehli i garp eğer ses çıkarmışsa ses çıkarıyorlar. Ses çıkarmamışsa bir bakmışsın. Bakan bile yok. Bile yok. Ha. İçki içmek. Su içmek gibi olmuş. Faiz yemek. Normal ne gibi? Alışveriş gibi olmuş. Neden? Neden böyle olmuş? Neden? Niçin? Dinde böyle mi? Hayır böyle değil. Dinde böyle değil. Neden olmuş işte? Önemsememekten olmuş. Allah muhafaza bunun sonu ne? Şirk. E bir toplum ki şirki hafife alırsa zaten günahları da ne yapar? Hafife alır. Evet, evet. okuyalım. Şirk üzere ölen kimsenin ...bütün amelleri boşa çıkar... ...ve karşılıksız kalır... ...şirk koşmuş olan kimse... ...ölmeden önce tevube etmezse... ...Allah tarafından... ...ebediyen bağışlanmaz... ...Allah azze ve celle şöyle buyurmaktadır... ...Allah... ...kendisine şirk koşulmasını... ...asla bağışlamaz... ...bundan başkasını yani günahları... ...dilediği kimse için... ...bağışlar... ...dilediği kimse için yani meşe altında bağışlar... Bunun dışındaki günahlar neyine bağlı? Meşiyetine. Ama şirki meşiyetine bağlamamış. Ona dikkat edelim. Niye? Allah her şeye luttedir. Ama bağlamamış. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle'nin her ismi diğer ismini gerektirir. Her sıfatı diğer sıfatını gerektirir. Eğer onu bahsettiyse adalet vasfını ne yapardı? Kaybederdi de ondan. Aziz'un üntikam olma vasfını ne yapardı? Kaybederdi, Kaybederdi de ondan. Allah'ın her ismi ve sıfatı birbirini gerektirir. Aha ağır hocam. K kabul edemiyoruz ona. Her şey yapamıyoruz. Ağır elbette. Gidiyor. Elbette. Evet. Ok. Başka bir ayette. Biliniz ki kim Allah'a ortak koşarsa muhakkak Allah ona cenneti haram kılar. Artık onun varacağı yer ateştir ve zalimler için yardımcılar yoktur. Maide 72. Başka bir ayette. Şüphesiz sana da, senden öncekilere de şöyle vahyolunmuştur. Şöyle Ant olsun ki eğer Allah'a şirk koşarsan, muhakkak bütün amelin boşa gider ve hüsrana uğrayanlardan olursun. Evet, yani ayet genel. Yani burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın özelinden yola çıkarak genele hitap var. Yani hem sana hem de senden önceki bütün peygamberlere. Ne vahyolukmuştur? Sen bile şirk koşsan. Yani peygamber olarak sen bile. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Başka Davut Aleyhisselam. Başka İsa Aleyhisselam. Başka Musa Aleyhisselam. Hiç farkı yok. Siz bile şirk koşsanız, yapmış olduğunuz bütün amellerini ne yapar? Hevai mensur olur. Gider. Hiçbir işe yaramaz. Sıfırlanırsın yani. Sıfırlanırsın. Artı iken eksiye geçersin. Hiçbir kıymeti yok. Ve hüsrana uğrayanlardan olursun. Şimdi alimler diyorlar ki, hem amelin boşa gider, hem de hüsrana uğrayanlardan olursun. Yani ne demek? Amelin boşa gitmesi malum. Ne demek bir de hüsrana uğrayanlardan olursun? Yani devamlı çalışıp çalışıp da iflas edenlerden olursun. Tabii. Yani devamlı çalışıp çalışıp da iflas edenlerden olursun. Yani çünkü çalış çalış çalış çalış en sonunda bir şirkle hepsini ne yap? Sepete koy denize artır. Bitti. Hiçbir kıymeti yok. Hiçbir ne de olguda Allah Azze ve Celle ne yapmamıştır? Bu kadar ne yapmamıştır? İşin vehametini işin büyüklüğünü bize hatırlatmamıştır. Ama bu olguda hatırlatıyor. Ama şimdi ne? Bu çok hafif artık. Çok ne? Hafif Öyle bir şey yok. Yani bir şey yok. Ok. Diğer. Sekizinci esas. Şiddetle sakınılması gereken şirk nedir? Allah'a şirk koşmak, bütünüyle yalnız ona ait olan hususlarda bir başkasını Allah ile birlikte ortak tutmaktır. Evet. Yani nedir şirk koşmak? Allah'ın bizi sakındırdığı şirk nedir? Her şey şirk midir? Elbette her şey şirk değildir. Allah'a has, Allah'a ait nelerde? Bütün hususlarda. Ne yapmak? Allah'ın yanında mahlukattan ne yapmak? Bir, varlık edinmek. Ya da o varlığı Allah'ın neyi görmek? Gengi görmek. Ya da o varlığı Allah Azze ve Celle'nin ratibi görmek. Ne olursa olsun. Ancak Burada özellikle üzerinde duracağımız üç nokta var ki bu üç nokta bizim için çok önemli. Onu müellif zikredecek birazdan. Nedir o? Biz hep tevhid anlatırken ne diyoruz? Tevhid üçtür. Değil mi? Üçtür diyoruz. Ha. Bir diyoruz rubuviyet. İki rubuviyet, üç isim ve sıfat. Güzel. Böyle algılanır, böyle anlatılır. Ama tevhidi zıttı şirk de bu üç olguda yapılan şirktir. O da ne demek? Yani şirk birilerini zannettiği gibi sadece rububiyet ve uluhiyeti endeksli değildir. Yani uluhiyet ve rububiyette yapılan şirk çok kötüdür. Ama isim ve sıfata gelince sessiz kalalım. Görmeyelim zihniyeti de çok yanlıştır. Ona dikkat edeceğiz. Bugün dikkat edin. Ona buna kafir, ona buna müşrik diyenlere bakın. Uluhiyet ve rububiyetin üzerinde çok dururlar. Rububiyet ve uluhiyetten yola çıkarak bir bakmışsınız ümmeti Muhammed'in cümlüsünü ne yapmışlar? Müşrik ya da kafir ilan etmişler. Ama bu insanlar, bu işi yapanlar iş isim ve sıfata gelince bir bakmışsınız ne yapmışlar? Muhaliflerini ya da en azından onlar gibi düşünmeyenleri kayırmaya başlamışlar. Yani, yani, rububiyet ve uluhiyette insanları müşrik kılarlarken merhamet etmemişler. Ama iş, isim ve sıfata gelince merhamet, merhamet damarları devreye girmiş ve bir bakmışsın yapılan şirki ve küfrü görmezden gelmişler. Halbuki biz hep şunu söylüyoruz. Rab, Allah Azze ve Celle'ye ait bir ney? Sıfat. İlah olmak bir ismi azam Allah. Ona ait bir ney? İsim. Yani sen rububiyet ve uluhiyeti asla Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatının dışına çıkaramazsın. Yani rap olmak bir sıfat. Allah Azze ve Celle'nin sonsuz sıfatları var. Öyle mi? Öyle. Bildiğimiz kaç ismi var? 99. Bilmediğimiz kendi ilminde, kendi ilminde gizlediği isimleri de var. Öyle, öyle mi? Öyle. öyle. Nedir Rab sıfatında ne yaparken ısrar ederken buraya çok dikkat edelim. Rab sıfatında ne yaparken ısrar ederken Allah isminde ne yaparken ısrar ederken neden Halık isminde ısrar etmezsin? Neden Rahman isminde ısrar etmezsin? Neden semi isminde ısrar etmezsin? Neden El sıfatında ısrar etmezsin? Neden İstiva sıfatında ısrar etmezsin? Neden Nuzul sıfatında ısrar etmezsin? Yani Allah'ın bir kısım isimlerini kayırmanın nedeni ne? Bir kısım sıfatların kayırmanın nedeni ne? Bir kısım isimleri ve sıfatları ihmal etmenin nedeni ne? Yani sana bu yetkiyi kim verdi? Bir kısım isim ve sıfatları al. Diğer isim ve sıfatları alma diyen kim? He, eğer mesele mutezile ise amenna. zaten mutezilede Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını çoğu reddedilmiştir. Hatta isimlerinin bir kısmını dahi ne yapmamışlardır? Kabul etmemişlerdir. Problem yok. Ama sen hem ehl-i sünnet ve el cemaate ne yapacaksın? Tabi olacaksın. E ondan sonra kalkacaksın. Ulûhiyete, ruhiyete kişiliği affetmeyeceksin, ama iş isim ve sıfata gelince ne yapacaksın? Ya ümmeti Muhammed'in bunları konuşmasına gerek yok. E ümmeti Muhammed'in konuşacağı daha önemli ne var? Mesela var o da nedir? Hakimiyet. Nedir hakimiyet? Ve menlam yahkum bi ma Allah ve ulaike umul kafirun. Ne demek bu? Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerdir. Allah'ın indirdiğini hükmetmemek ne demek? Sadece devlet idarecilerini mi kasır, şey yapar? Kapsar. Kadıyı da kapsar, imamı da kapsar, beni de kapsar. Allah ben nüzül ederim diyecek, sen etmezsin diyeceksin. Allah ben istiva ederim diyecek, sen yok istiva da etmezsin diyeceksin. Ben hervele ederim diyecek, yok etmezsin diyeceksin. Ben gülerim diyecek, yok gülmezsin diyeceksin. Ben sevinirim diyecek, yok sevinmezsin diyeceksin. Ben gazap ederim diyeceksin, e yok etmez. Ne bu? Ne bu? Yani bu ayrım ne? Sen bunu nereden aldın? Yani Allah Azze ve Celle'nin sadece hakim ismi mi var? Yani hükmedici. Hikmet sahibi olucu. Diğer isimleri nerede? Ne yaptın bu isimleri? Ha, burası önemli. Bizim için üçü eşdeğer. Bakın arkadaşlar ruhiyet, uluhiyet isim sıfat. Üçü eşdeğer. Yani sırf ümmeti Muhammed'in genelini tekfir etmek için bunlardan iki tanesini cımbızla alıp ne yapamazsın? Ortaya çıkaramazsın. Öyle bir şey yok. Birazdan müellik bunları açıklayacak. Evet. Allah'a şirk koşmak bütünüyle yalnız ona ait olan hususlarda bir başkasını Allah ile birlikte ortak tutmaktır. Yaratılmışların sahip olması söz konusu olmayıp bütünüyle bir tek kendisine ait olan hususlar üçtür. Rablik yani rububiyet, ilahlık yani uluhiyet ve isim ve sıfatlar. Bir, Rablik yani rububiyet. Allah'ın her şeyin Rabbi olması yani yaratma, mülkiyet, tasarrufu ile dilediği gibi yönetme, fayda ve zarar verme, rızık verme, diriltme ve öldürme ve buna benzer fiillerin yegane sahibinin Allahu Teala olmasıdır. Dedi. Yani yaratma. Yaratma değil mi? Yaratma. E zaten Allah <gülüyor> Azze ve bir sıfat değil mi? Evet. Değil mi? Ha, mülk sahibi olma ya da her şeyin padişahı olma, meliki olma Allah'a ait bir sıfat değil mi? Evet. Allah'a ait bir sıfat. E başka rızık verme Allah'a ait bir sıfat değil mi? Evet. İhya, diriltme Allah'a ait bir sıfat değil mi? İmate, öldürme Allah'a ait bir sıfat değil mi? Bakın hep isim ve sıfatlardan yola çıkıyoruz. Tedbir etme, müdebbir olma, işleri ne yapma? Kontrol etme, sevk, idare etme. Allah'a ait bir sıfat değil mi? Allah'a ait sıfat değil Fayda verme, zarar verme. Allah'a ait bir sıfat değil mi? Allah'a ait sıfat. Yani neden rububiyetin işinden sadece ve sadece bir anlamı çekeriz? Bir anlamı alırız da diğer bütün anlamları ne yaparız? Bir kenara koyarız. Hayır. Allah Azze ve Celle'nin rububiyetin neyi gerektiriyorsa hepsine birden toptan ne yaparız? İman ederiz. Her birinin gereğini de yapmaya ne yaparız? Çalışırız, gayret ederiz. Kusurlu olduğumuz yerler olabilir. Ama asla rububiyetinin gereğini kalben Müstahil görmeyiz. Buna dikkat edeceğiz. Evet. Bu konuda o yani Allah Azze ve Celle eşsiz ve benzersizdir. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Bilesiniz ki yaratmak da emretmek de ona aittir. Araf 54. Göklerin ve yerin mülk ve hükümranlığı Allah'ındır. Ali İmran 189. Allah... Bütün işi gökten yere tedbir edip düzenleyendir. Secde 5. O hem dirilten hem de öldürendir. Gafir 68. Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa onu yine ondan başa giderecek yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse onun fazlını geri çevirecek de yoktur. Yunus 107. İ i̇ki. İlahlık, uluhiyet. Allah'ın ibadet yani kulluk edilecek bir tek ilah olmasıdır. Ondan başkasına ibadet yani kulluk edilemez. İbadet türlerinden küçücük bir şeyle bile olsa yaratılmışların hiçbirisine ibadet edilemez. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Gerçek şudur ki ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. O halde bana ibadet et. Taha suresi 14. ayet. Başka bir ayette Allah, ondan başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O haydır, kayyumdur. Bakara 255. Başka bir ayette Rabbimiz ancak sana ibadet ederiz. Fatiha 5. Başka bir ayette hayır, yalnız Allah'a ibadet et. Zümer 66. 3- Allah'a ait olan isimler ve sıfatlar. Evet, yani uluhiyet, daha önceden pratika kaydı yaparken, burada şerh ederken bu konuda çok bilgi verdik. Ama hep şunu söylüyoruz. Uluhiyet deyince aklımıza ne gelecek ki? ilâhe, ilahe i̇llallah. illallah gelecek. Değil mi? Allah'tan başka hak mabut yok. <gülüyor> Allah'tan başka ilahlar çok. Çünkü insanlar ne yapmışlar? Pek çok şey ilah edinmişler. Ama bu ibadeti hak etme yönüyle, bu ibadete layık olma yönüyle Allah'tan başka ne yok? ilah yok. Yani bu ne demek? Bu her işte böyle demek. Her işte böyle demek. Geçen derslerde de söyledik. Ubudiyet dediğimiz bu olay sadece inancı, kalbi ne yapmıyor? Kapsamıyor. Kulluğu kapsamıyor. Aynı zamanda ibadetin neyini? Kendini yani görünen kısmını da kapsıyor. İbadetin görünen ve görünmeyen ney var? İki, Kısımı var değil mi? Görüleni herkes görür işte namaz kılıyor Osman ben görüyorum. Zekat veriyor ben görüyorum. Oruç tutuyor ben görüyorum. Hacca gidiyor ben görüyorum. Ama bir de görünmeyen kısmı var. O kalp. O kulluk. İşte o görünmeyen kısmı doğrudan Allah Azze ve Celle'nin müdahale ettiği kısmıdır. Her şeye müdahale eder. Ama oraya doğrudan müdahale eder. Çünkü oradakini sadece ve sadece o bilir. Başkası ne yapamaz? Bilemez. Hal böyle olunca senin ubudiyetin, kulluğun sadece amelinle ortaya çıkmayacak. Sadece amelinle ortaya çıkar, içe mugayir olursa zaten münafık olursun. Dikkat edelim. Yok, yok. He. Ortaya çıkan ibadetin küfürse, kalbinde zaten bununla muvafıksa zaten kafirsin. Ama yok, ortaya çıkan ibadetin olumlu anlamda ibadetse, kalbin de olumlu anlamda buna neyse, muvafıksa zaten o zaman mü'minsin Müslüm'si. O bakımdan bizler, ibadetin, dikkat edelim arkadaşlar, görünen kısmına bakmakla mükellefiz. Kadı da olsa böyle, devlet başkanı da olsa böyle, Baba da olsa böyle, anne de olsa böyle, kardeş de olsa böyle, arkadaş da olsa böyle, komşu da olsa böyle. Ne demek? La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah demiş mi adam? Demiş. Senin de gördüğün zahiri ibadatı yapmış mı? Yapmış. Artık kalbi ona muhayir de olsa, münafık da olsa biz insanların kalplerini ne yapmakla? Açmakla karınlarını deşmekle emrolunmadık diyen bir peygamber mümmeti olduğumuz İslam için biz kimseye ne yapamayız? Münafık damgası vuramayız. O kimin işi? Allah Azze ve Celle'nin işi. Onun için kimse kimsinin kalbini bilmeye kalkmasın. Bu işte uğraşmak bile küfürdür. Bu işte uğraşmak bile şirktir. Ama bugün öyle insanlar var ki kalpleri biliyorlar. Kalpleri kalpleri Kalplerin içindeki imanı, küfrü, kalbin içindeki kara noktaları, siyah lekeleri. Her şeyi biliyorlar maşallah. Allah üstüne basa basa diyecek ki kalpte olan ancak ben bilirim. Peygamber bile bilmiyor aleyhissilatü vesselam. Ha. Hal böyleyken, kalp tamamen Allah azze ve celle'nin tasarrufundayken, tamamen, kulların kalpleri Rahman'ın iki parmağı arasındayken, onları istediği gibi ne yapar? evirip çevirirken adam kalpte olanı bilme ilmine soyunmuş. Kalpte olanı bilme ilmine soyunmuş ve bunu din algılamış etrafındaki garip guraba da bunu keramet bellemiş. Garip guraba da bunu ne bellemiş? Keramet. Adam diyor ki şeyhin yanına gittim şeyh bana dedi ki diyor sen dedi diyor, bu gece diyor, sol üstüne yaptım. Ben sana sağ üstüne yatacaksın demedim mi? Yani sağ elinin üstüne yatacaksın demedim mi? Ha. Şimdi adam diyor ki ya hakikaten diyor ya ben diyor sol kolumun üstüne yattım bu gece diyor. diyor. Bak diyor görüyor musun diyor. Keramet. Ya arkadaşım sen uyuyunca sağına mı yatarsın, soluna mı yatarsın? Bunu ancak yanındaki bilir ya da Yanında kimse yoksa kim bilir? Allah bilir. Yanındaki bile uyumadığı sürece bunu bilir. Ya da seni takip ettiği sürece bilir. Kaldı ki Peygamberin Esselatü sol canibi üzerine de yatmış. Sünnet yaparken sağ üzere yatmaktır. Sünnet bütünüyle 20 saat uyuduğunda sağ üzere kalmak değildir ki. Onu bile bilmiyor cahil. Kerameti aradığı yere bak. Bu kadar cahil. Yani kerameti böyle olgularda aramak, büsbütün insanın istikametini bozar. Kalpte olanı ancak Allah bilir. Allah'tan başkası bilemez. Bugün hiçbir cihaz yok, hiçbir cihaz keşfedilemedi. Keşfedilmesi mümkün değil. Kalpten geçeni, kalpte olanı ancak kim bilir? Allah bilir. Eğer biz kalpte olanı bilseydik zaten şeriatın hükümleri çökerdi. Zina için niye şahit arayacaksın ki? hırsız için niye şahit arayacaksın ki kalbi söylüyor zaten sen de biliyorsan zani ise zani cani ise cani hırsızsa hırsız neden bu hükümler var niçin öyle bir şey yok ama işte maalesef insanoğlu insanoğlu cahil olunca her şeyi ne yapabiliyor din algılayabiliyor hatta dinden öte keramet algılıyor dinden öte keramet algılıyor bunlara dikkat edeceğiz evet 3 ok. Allah'a ait olan isimler ve sıfatlar. Allah'ın yaratılmışların sıfatlarına benzemeyen, yüce sıfatlarla niteli ve yalnızca kendisi için kullanılabilen isimlere sahip olmasıdır. Evet. Şimdi Allah azze ve celle'nin Allah azze ve celle'nin kendine ait isimleri, sıfatları ve fiilleri var muhteva açısından, içerik açısından, kapsama açısından isimleri en genişi. Yani her isim aynı zamanda sıfatı ve fiili içeriyor ya, O için isimler en genişi. Ama adet yönüyle sayıca en genişi ne? Fiiller. Çünkü Allah istediğini yapar, Sayma kalksak zaten ne yapamayız? Sayamayız. Sıfatları da zaten nedir? Her ismin içinde geçen olgudur. Yani mesela Allah'ın hakim, İsmi aynı zamanda iki sıfatı içerir. Bir isimdir ama kaç sıfatı içerir? İki. Bir hüküm sıfatını, iki hikmet sıfatını. Bunlar birbirinden Aynen. nedir? Ayrı sıfatlardır. Hal böyle olunca sen Allah'ın bir isminde kaç sıfat görmüş olursun? İki sıfat görmüş olursun. O iki sıfatla aynı zamanda iki fiildir, eylemdir. He, demek ki Allah Azze ve Celle'nin isimleri, sıfatları ve fiilleri var. Bunda herhangi bir neyimiz yok? ilahımız yok. Peki biz bunları nereden öğreniriz? Biz bunları Allah'ın kitabından ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih hadislerinden öğreniriz. Başka bir yerden öğrenemeyiz. Başka bir yerden ne yapamayız? Öğrenemeyiz. Bugün bile bir adamın ismini öğrenebilmek için en kolay yöntem yazılı bir belgeye bakmaktır. Değil mi? Yazılı belgeye bakarsın neyini öğrenirsin adamın? İsmini öğrenirsin. İşte Allah Azze ve Celle'nin isimleri, sıfatları ve fiillerini bize bu yazılı belgeler verir. Nedir o? İşte Kur'an-ı Kerim ve ne sahih? Hadisler. Allah kendi nefsini vasfettiği bütün isim ve fiilleri, sıfatları kitabında, Resulü deneyinde, hadislerinde bize ne yapmıştır? Açıklamıştır. Bunların hepsine iman ederiz. Bunda bir hilafımız yok. Demek ki alacağımız kaynak ne? Bir kere önce isim ve sıfatları, fiilleri var. Bunu tespit ettik. Peki bunları nereden alırız? Sadece Kur'an ve sayı hadisten alırız. Kelamcıların kitaplarından alamayız. Filozofların kitaplarından alamayız. Mutasavvıfların kitaplarından alamayız. Çünkü niye? Allah gaybtir. Gaybı da sadece gaybı bilen bize ne yapar? Hayır. Haber verir. E gaybı Allah'tan başka bilen var mı? Yok. Yok. Peygamberine bildiği kadarı bildirdiği kadarıyla da peygamberi bilir. Ötesini o da ne yapamaz? Bilemez. <gülüyor> Hal böyle olunca demek ki nereden alıyoruz onları da? Kur'an ve sahih neden? Hadislerden alıyoruz. Bunu da anladık. Üçüncü, Allah'ın isim sıfat ve fiillerinde olmazsa olmaz kuralımız. O da ne? İspatun bila teşbih. İspat edeceğiz ama içinde ne olmayacak? Teşbih. Olmayacak. Aynı kuralın devamı tenzihun dila ta'fî. Allah'ı ne yapacağız? Eksik. Sıfatlardan tenzih edeceğiz ama bunu yaparken de sıfatlarını ne yapmayacağız ortadan? Kaldırmayacağız. ilga etmeyeceğiz. Demek ki, şimdi şu kaideye bakın arkadaşlar. İfbâtun bila teşbih. Bu özellikle Allah Azze ve Celle'nin isim, sıfat ve fiillerini ispat edene ne? Temel bir mesaj. Aynen burada müellif dediği gibi. Sen Allah'ın isimlerini, sıfatlarını, fiillerini ispat et ama içinde ne olmasın asla? Teşbih olmasın. Yani onu büyütürsünüz. içine ne de koyarsınız? Ha, temsil koyarsınız. Teklif koyarsınız. Çok önemli değil. Bu özellikle isim ve sıfatlarını ispat edene ne? Bir mesaj. Diğeri de Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını ilga edenlere, nefy edenlere mesaj. Yani sen tenzi edeceğim derken ne yaptın? Allah Azze ve Celle'nin bütün sıfatlarını ortadan kaldırdın. Ve şurada şu kaydeyi unutmayacağız. Ha, bu çok önemli bir kaydedir. Şevil Samim Teymi bunu özellikle ne yapar? Zikreder. Muattıla neye kapar? Adem'e. El muattil ya bu da ademen. Ne demek? Yani olmayana, yani Allah'ın sıfatlarını kabul etmeyen adam olmayan bir şey ne yapar? Tapar, kulluk eder, ibadet eder. <gülüyor> Vel muşebbî ya bu da sanemen. Müşebbî de neye tapar? Bildiğimiz bir neye? Saneme, puta tapar. Neden? Çünkü put gibi ilah edinmiştir. Her şeyle benzer olan. Kimle? Mahlukla, mahlukatla. İkisi birbirinden ayrılmaz. Yani bizde tenzih de olacak içinde tatil olmayan, ispat da olacak içinde ne olmayan? Teşbih olmayan. He, i̇şte bu üç kura, yani Allah'ın isimleri, sıfatları, fiilleri olduğunu bilmek bu bir. İki, bu üç olgunun isimlerinin, sıfatlarını, fiillerinin sadece Kur'an ve sayı sünnetten anlayacağını bilmek. Üç, bu üçünü ispat ederken içine bir teşbih karıştırmamak, tevzih yaparken de tatil belasına ne yapmamak? Bulaşmamak. Bu üç temel kural ehl -i sünnet ve cemaatin neydir? Vasıfıdır. Bunlardan biri birinden daha önemli değildir. Üçü de aynı anda olacak, üçündeki bir kelimenin eksikliği insanı isim ve sıfat münkiri yapar. Şimdi biz isimli sıfatları inkar edenler deyince genelde bunları kabul etmeyenler anlıyoruz. Hayır. Münkir yani nafi yani muattıl ne kadar dinde kötüyse müşebbih ve mücesimde o kadar kötüdür. Dikkat edelim. Muattıl yani nafi, tatil eden, kabul etmeyen, nef yeden ne kadar kötüyse müşebbih, Mücessim yani benzeten, ben koşan da o kadar nedir? Kötüdür. Allah nüzul etmez diyen ne kadar kötüyse, Allah'ın nüzulü benim beşinci kattan dördüncü kanta inmem gibidir diyen de o kadar kötüdür. Dikkat edelim arkadaşlar. Yani Allah'ın nüzulü, yani dünya semasına ne yapması, inmesini kabul etmeyen adam ne kadar kötüyse, Allah'ın dünya semasına arşından inmesi benim beşinci kattan dördüncü kata inmem gibidir diyen adam da o kadar kötüdür. Bakın karıştırmayacağız. Yani ya işte hücum neye? Muattıla. Yok öyle bir şey. Hücum muattıla değil. Hem muattıla hem müşebbihe. Sadece tokatı kime vuralım? Muattıla vuralım. Hayır. Müşebbiye de tokat vuracağız. Ha, bu üç kaydı olduğu müddetçe ehl sünnet cemaatin isim ve sıfat tevhidi kendini ne yapar? Gösterir. Bunlardan biri olmadan bitmiştir. Tabi bu söylenecek çok şey var ama mevzusu yeri burası değil. İleriki derslerde Buhari'nin kitabı tevhidini aldığımız zaman zaten hep bunları işleyeceğiz. O bakımdan şimdi bu kadar iktifa edelim. Evet. allah Teala şöyle buyurmuştur. En güzel isimler yani El Esmaül Husna Allah'ındır. O halde ona o güzel isimlerle dua edin. Araf 180. Onun bir adaşı yani benzeri olduğunu biliyor musun? Meryem 65. Başka bir ayet. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O işitendir, görendir. Bu kaydı hiç unutmayın arkadaşlar. Bakın bu ayettir ama öyle bir kaydedir ki aynı anda benim o size söylediğim neyi iki hususu verir. İspatun bilâ teşbi, tenzihun bilâ taatil. Yani bakın önce ne yapıyor? Lese kemikli hiç şey diyor. Tenzih bilâ taatil. Yani ne demek tenzih bilâ taatil? Yani Allah tenzih ediyor ama bunu yaparken de sıfatlarını reddetmiyor. Ondan sonra geliyor ispatı. Bu semiyül basır. O işitendir, görendir. İspat ediyor. İkisini ne yaptığınızda, birleştirdiğinizde başta nef yediyor, sonunda ispat ediyor. O halde Allah nef yettiğini ispat eder mi? Ya da ispat ettiği nef eder mi? Hayır. Nef yettiği ney? Nef yettiği ney? Dikkat edelim arkadaşlar. Teşbih. Nef yettiği ney? Teşbih. İspat ettiği ney? İsim ve sıfatın kendisi. Onun için alimler diyorlar ki bu ayet kerime muhattıladan daha çok müşebbihe yer eddiyedir. Bakın ayetin zahirine bunu göreceksiniz. Bu ayet muhattıladan daha çok himer eddiyedir, müşebihe yer eddiyedir. Çünkü önce kaideyi veriyor. Diyor ki onun benzeri hiçbir şey yok. Bir kere bunu ne yap? kafaya koy. Ondan sonra diyor ki, o işitendir, görendir. Onun işitmesinin, görmesinin benzeri yok. Sakın bir benzer algılama. Muattılaya da aynı zamanda. Çünkü niye? Hem müşebbihenin, hem de muattılanın temel yanılgısı, hastalığı nedir? Teşviktir. Ne demek? Muattıl, yani isimle sıfatı Kabul etmeyen adam niye kabul etmez? Der ki çünkü bu mahlukatta da var zaten. Benzetir. Mahlukatta olan bir şey Allah layık değildir. O halde inkar edelim. E müşebbih de ne yapar? E olsun derya mahlukatta. Ne güzel işte. İsim ve sıfat müsemma birliğini doğurur. Halbuki böyle değil. Biz hep söylüyoruz. İsim ve sıfattaki isim benzerliği İsmin gerisindekinin benzerliğini ne yapmaz? Gerektirmez. Gerektirmez. Hep söylüyoruz. Onlarca örneği var bunun. Onlarca neyi var? Örneği var. Onlarca örneği var. Evet. Allah ile birlikte bir başka yaratıcının bulunduğuna, Allah yanında bir başkasının da fayda ve zarar verebileceğine inanmak gibi, rububiyet konusunda Allah'ın ortağı olduğunu kabul eden kimse şirk koşmuş olur. Çünkü bu şekilde inanan kimse yaratmak, fayda ve zarar vermek gibi sadece Allah'a mahsus olan rububiyete dair fiiller konusunda Allah'a onun tarafından yaratılan bir yaratılmışı denk kılıyor demektir. Ölülere yönelip Dua ederek onlardan yardım dilemek, Allah'tan başkası için kurban kesmek ya da adakta bulunmak. Bir başka varlığı Allah'ı sever gibi sevmek ya da ondan Allah'tan korkar gibi korkmak. Allah'tan başkasına Allah'a gösterdiği tazime benzer bir tazim göstermek gibi bir takım filleri işleyen kimse... Allah'tan başka birine ibadet etmiş uluhiyet konusunda Allah'a ortak tutup şirk koşmuş olur. Şimdi Allah'tan başkasını Allah'ı sever gibi sevmek. Allah. Peygamber de dahil. Peygamber Aleyhisselatu vesselam da dahil. Alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed bin Abdullah da dahil. Ama adam ne diyor biliyor musunuz? Ne diyor? Peygamberi en az Allah kadar seveceksin diyor. Yani fazlası var herhalde. Ne demek bu ya? Peygamberi en az Allah kadar seveceksin. Yani şimdi peygamberi çok sevdiğini gösteriyor. Ya aşırı sevdiği insan nasıl müşrik kılıyor görüyor musun? Ne demek en az Allah kadar seveceksin peygamberi? Ne demek? Yani daha fazla seveceksin mi demek? Eğer peygamberin sevgisini insanlara kazandırmak istiyorsan lafızlarına ne yapacaksın? Dikkat edeceksin. Çünkü niye? En az Allah kadar peygamberi seven, en az Allah kadar peygambere ibadet eder. Haşağı. Dikkat edeceğiz. Sevgi He. Böyle diyen adama bile biz doğrudan sen müşrik oldun ya da kafir oldun demiyoruz. Çünkü niye? Bazen insan ne söylediğini ne yapmayabilir? Bilmeyebilir. Dur stop. Dur bakalım. Bir daha söyle. Ne demek en az Allah kadar seveceksin peygamberi? Ne demek? Ya hocam ben onu söylemek istemedim. Yani en az işte çoğunu çocuğunu sevecek kadar seveceksin. E bu da hata. Bu da hata. Ama bu hata öbürkinden daha küçük bir hata. İnsanı dinden ne yapmaz? Çıkarmaz. Dikkat edeceğiz. Evet. Yani elbette ki biz Allah'ı da Resul'ü de sevmekle neyiz? İtelleceğiz. Ama Allah'ın sevgisi apayrıdır. Zaten peygamberi sevmek Allah'ın sevgisine ulaştırmanın bir neyidir? Vesilesidir. Ama bütün sevgiler neye döner? Allah'a döner. Buna dikkat edeceğiz. Evet. Biz peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mertebesini yücelteceğiz derken, mertebesini daha da aşağıya ne yapmayalım? indirgemeyelim. Çünkü niye biliyor musunuz? Onun ümmeti olma vasfını kaybederiz de ondan. Çünkü o bizim çokluğumuzla övünüyor. O bizim neyimizle? Çok. Çokluğumuzla. Biz şirk koşarsak onun ümmeti olamayız. Ama günahla gidelim. Belki şefaat eder. Allah'tan isteyelim. Ama şirk koşarsak sadece bize bakmakla yetinir. Sadece bakmakla yetinir. Dikkat edin. Evet. Çünkü o ibadette Allahu Teala ile birlikte bir başkasını ona ortak kılmıştır. Herhangi bir yaratılmışın Allah gibi gücü bulunduğuna, bütün sesleri Allah gibi işittiğine ya da Rahman, Kuddüs, Rabbul Alemin yani alemlerin Rabbi gibi isimleri alabilecek başka varlıkların da bulunduğuna inanarak isimleri ve sıfatları konusunda Allah ile birlikte bir ortağı bulunduğunu kabul eden kimse de şirk koşmuş olmaktadır. Evet burası çok önemli. Yani biz bunu ne yapamıyoruz diye iki şıktan ayıramıyoruz. Bu da çok önemli. Yani o ruhubiyet ve uluhiyete verdiğimiz önem kadar buna da önem vermek zorundayız. Yani burada gözümüzü yumamayız. Bunu hafife alamayız. Küçük göremeyiz. Buna dikkat edeceğiz. Evet. Çünkü bu suretle İsimleri ve sıfatları konusunda Allah ile yaratılmışları denk tutmuş olmaktadır. Bütün bu hususlarda, yani rububiyet, uluhiyet, isim ve sıfat konularında kul, Allah'ı birlemedikçe muvahid mümin sayılmaz. Bunlardan herhangi birinde ya da herhangi bir çeşidiyle ilgili bir şeyde Allah'a ortak koşarsa tevhidi geçersiz olur. Mesela rububiyeti ikrar edip bu hususta Allah'ı birleyen fakat adat ibadetinde Allah ile birlikte bir başkasına ibadet eden müşrik olur. Kurtuluşa eren muahhitlerden sayılmaz. Yalnızca Allah'u Teala'yı ibadet eden ancak bir başka yaratılmışın Allah ile birlikte kainatın işlerini idare ettiğine inanan kimse de, muvahit sayılmaz, müşrik olur. Evet, diğer kaydı. Dokuzuncu esas. İster zararı ve faydası olduğu inancıyla olsun, isterse Allah katında şefaatçi olması amacıyla olsun, Allah'tan başkasına ibadet eden kimse, Şirk koşmuş olur. Evet, bu çok önemli. Burada üç kayıt getiriyor. Fayda verme ve zarar verme ya da şefaatçi olma. Yani bu üç kayıtla yani fayda vereceğine inanma ya da zarar vereceğine inanma ya da şefaatçi olacağına inanma. Ki biz buna işte torpil diyoruz. Ne diyoruz? Torpil. Heh. Bu Allah'a ait bu üç olgu Allah'a ait işlerden, Allah'a ait hususlardan bir tanesinde kesinlikle şirktir. Yani, hiç kimse hiç kimsenin cennete girmesine aracılık edemez. Peygamber aleyhissalatü vesselama verilen şefaat hakkı bile, Muharri ve Müslüm'deki rivayetlerde açıkça görüldüğü gibi, Allah'ın ona çizeceği daire içindedir, sınırlıdır. Allah ona sınır çizecektir, haddini çizecektir ve Peygamber aleyhisselatü vesselam Allah'tan izin istedikten sonra sadece ve sadece Allah'ın razı olduğundan şefaat edebilecektir. Herkese şefaat hakkı yok. Bunu unutmayacağız. Bu bir. İkincisi, hiç kimse hiç kimsenin dünyevi ve uhrevi herhangi bir tabi, uhrevi derken zaten bütün tasarruf kime ait? Allah. dünyevi deyince de Allah'a ait doğrudan tasarruflardan bahsediyoruz. He. Hiç kimse hiç kimsenin neyini faydasını ya da zararını sağlayamaz. Ya hocam ne demek? Yani işte adam işe girecekti. Bak ben torpil geçtim, şefaatçilik yaptım. Ona faydam doldum. O ayrı. Biz doğrudan Allah Azze ve zevcele ait işlerden ne yapıyoruz? Bahsediyoruz. Bizim konumuz bu. Yoksa Allah'tan sadece korkmak Sadece Allah'a sevmek demek, Allah'ın dışında bir şeyden korkulmaz demek değil, Allah'ın dışında bir şey sevilmez demek değil. Aslandan korkarsın, kaplandan korkarsın, düşmandan korkarsın, silahdan korkarsın, kediden korkarsın, yılandan korkarsın, evladını seversin, vatanını seversin, Müslümanları seversin, Hazreti Ebubekir'i seversin, Ömer'i seversin. Bunlarda problem yok. <gülüyor> bunları birbirinin rakibi görmek, bunları birbirinin alternatifi görmek problemdir. Yani evladını sevmek Allah'ı sevmeni engel mi? <gülüyor> Problem. Anladık mı? Düşmandan korkman, Allah'tan korkmana engel mi? Problem. Anladık değil mi? Çatıştırmak yok, evet. barıştırmak var. İşte barış bu. Bunları barıştıracaksın. Nasıl barıştıracaksın? Kur'an ve sünnete sarılarak. Başka türlü barıştıramazsın. Demek ki Allah'a ait bütün bu olgularda, ki biz buna ibadetin kendisi diyoruz, bir şeyin zarar vermesi ya da fayda vermesi ya da bir şeyin şefaatçi olması bütünüyle şirktir. Bu inanç bütünüyle nedir? Küfürdür. Evet, ok. Ölülerden, hazırda bulunmayan üçüncü şahıslardan yardım dilemek, Allah'tan başkası için kurban kesmek ya da adakta bulunmak gibi, şekillerde Allah dışında bir yaratılmışa ibadet eden her bir kimse Allah'a şirk koşmuş olur. Yalnızca Allah'ın fayda ve zarar verebileceğine inanıp inanmaması fark etmez. Çünkü Allah'tan başkası için yapılan ibadet her durumda şıktır. Yani yani Allah fayda verir, zarar verir dese bile müşrik olmaktan ne yapamaz? Kurtulamaz. Kurtulamaz. Çünkü rububiyet tevidi size neyi hatırlatsın? Müşriklerin koştuğu neyi? Şirki. Onlar yağmur isterken, rızık isterken kimden isterlerdi? Kimden? Putlarından. Ama bunun putlarını veremeyeceğini ne yaparlardı? Bilirler. Bilirlerdi. Kim verir derlerdi aslında bunu? Allah. Ama hal böyle olurken bile müşrik olmaktan ne yapamadılar? Kurtulamadılar. Sen onlara sorsan semavatı ve arzı kim yarattı? Ne diyecekler? Allah yarattı. Diyecekler. Yetmiyor. Evet. Dolayısıyla Mabud'un fayda ve zarar verebileceğine inanarak, yardım dilemek ve benzeri şekilde Allah'tan başkasına ibadet edenle, faydayı da zararı da ancak Allah'ın verebileceğine inanıp Allah'a yaklaşabilmek için şefaat dileğinde bulunarak bir başka varlığa ibadet eden arasında hiçbir fark yoktur. Her ikisi de hüküm bakımından aynıdır. Yani her iki durumda Allah Celle ve Alaya, Ala'ya şirk koşmaktır. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, kendileriyle savaştığı kafirlerin, yani Mekkeli müşriklerin, Allah'ı yaratan, rızıklandıran, dirilten, yaşatan, öldüren, fayda zarar veren, ve tüm işleri idare eden olarak kabul etmeleri, fakat bu inançlarının, kendilerini İslam'a sokmaması konuyla ilgili bir delildir. Evet, bu nokta çok önemli arkadaşlar. Yani Mekkeli müşriklerden bahsederken, bakın onların şu hususları ikrar ettiğini açıkça ifade ediyor. Birazdan delillendireceğim. Yani Allah'ın yaratan olması kabul ediyorlar. Evet. Allah Azze ve Celle'nin rızık veren olması kabul ediyorlar. Allah Azze ve Celle'nin dirilten olması kabul ediyorlar. Öldüren olması kabul ediyorlar. Fayda veren olması kabul ediyorlar. Zarar veren olması kabul ediyorlar. Bütün işleri sevk ve idare etmesi kabul ediyorlar. Ama bu kabulleri onları neye sokmuyor? İslam'a İslam sokmuyor. Mümin yapmıyor. Yine müşrikler üzerine ne yapıyorlar? Devam ediyorlar. <gülüyor> peki, peki, peki, peki. Bunu nasıl açıklayabiliriz? Bunu şöyle açıklayabiliriz. Onlar, Allah Azze ve Celle'nin rızık veren olduğunu kabul ediyorlardı. Yaratan olduğunu kabul ediyorlardı. Öldüren, dirilten, zarar veren, fayda veren ya da işleri sevk eden olduğunu kabul ediyorlardı. Ama gerçek anlamda, bakın dikkat edin bu tabire, gerçek anlamda bir hakkın Allah'ın yaratan olduğunu, Allah'ın rızık veren olduğunu, Allah'ın öldüren, dirilten olduğunu, Allah'ın fayda ve zarar veren olduğunu İşleri sevk ve idaren olduğunu kabul etmiyorlar. Gerçek anlamda kabul etmiyorlardı. He, yani aynen Hristiyanların Allah'a birlerken üçlemeleri gibi tevhidleri vardı. Ona dikkat edin. Allah'a birlerken üçlemeleri gibi neleri vardı? Tevhidleri vardı. Yani Allah'ın yaratan olduğunu kabul etmek yeterli değil. Gerçek yaratan olduğunu kabul etmek gerekir. Yoksa ve Allah Azze ve Celle yaratanların en neyi güzelidir, ne mübarektir, ne yücedir diyor. Ama gerçek anlamda yaratıcı olduğunu kabul ediyor musun? Ne demek gerçek anlamda yaratıcı olduğunu kabul ediyor musun? Gereklerini yapıyor musun? Diyor. gerçek anlamda rızık veren olduğunu kabul ediyor musun? Yani gereklerini yapıyor musun? Gerçek anlamda öldüren bir dirilten olduğunu kabul ediyor musun? Gereklerini yapıyor musun? Gerçek anlamda fayda ve zarar veren olduğunu kabul ediyor musun? Gereklerini yapıyor musun? Gerçek anlamda işleri sevk ve idare eden olduğunu kabul ediyor musun? Ve gereklerini yapıyor musun? Ama eğer sen Allah Azze ve Celle'yi tamam mı? Yasamasıyla Yürütmesiyle, yargısıyla, üçlü bir anlayışla ne yapıyorsan, bölüyorsan, taktı ediyorsan, parçalıyorsan, bunların hiçbirini kabul etmiyorsun demektir. Ona dikkat edeceğiz. Evet, Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. De ki, size gökten ve yerden kim rızık veriyor? Ya da kulakları ve gözlere kim malik bulunuyor? Ölüden diriyi kim çıkarıyor? Diriden ölüyü kim çıkarıyor? Her türlü işi kim idare ediyor? Allah diyecekler. De ki öyleyse ona asi olmaktan sakınmıyor musunuz? Yunus 31. Yine şöyle buyurur. Ne demek asi olmaktan sakınmıyorsunuz? Yani gereklerini ne yapmıyorsunuz bu itiraflarınızı? Yani, yapmıyorsunuz. Yerine getirmiyorsunuz. Evet. Yine şöyle buyurur. Allah Azze ve Celle. Ey Muhammed! O müşriklere de ki eğer biliyorsanız söyleyin bakalım. Yeryüzü ve onda bulunanlar kime aittir? Allah'a aittir diyecekler. Öyleyse siz hiç düşünüp taşınmaz mısınız? De. Yedi kat göklerin Rabbi, büyük arşın Rabbi kimdir? diye sor. Bunlar da Allah'ındır diyecekler. Şu halde siz Allah'tan korkmaz mısınız? De. Eğer biliyorsanız söyleyin. Her şeyin melekutu, yani mülkiyeti ve yönetimi, kendisinin elinde olan, kendisi her şeyi koruyup kollayan, fakat kendisi korunmayan, yani buna muhtaç olmayan kimdir diye sor. Bunların hepsi Allah'ındır diyecekler. Yani bugün bunu itiraf etmeyen Müslümanlar var. Bugün şu, müşriklerin itiraf ettiğini itiraf etmeyen, ikrar etmeyen Müslümanlar var. Maalesef. Yani müşriklikte bile bir kültür varmış. Kültürlü insanlar. kültürlü Çünkü Arap dilinin zirveye ulaştığı bir vakit. Hepsi edebiyatçı. En bedevisi bile edebi bir şekilde konuşma baskına ne? Sahip. Sahip. Arapça yönüyle, dil zenginliği yönüyle hiç neleri yok? Kusurları yok. Dikkat edelim. Evet. Öyleyse nasıl olup da büyüye kapılıyorsunuz de. Mu'minun suresi 84-89 Allah'ı böyle tanıdıkları halde bu insanlar ne yapmışlardı da bununla kafir olmuşlardı evet, babı. Güzel bir soru. Cevap Allah'a daha çok yakınlaşmak maksadıyla Allah'tan başkalarına ibadet etmiş ve bununla kafir olmuşlardı. Biz o varlıklara Allah'a yakınlaşmak ve şefaat olunmaktan başka bir amaç, ile, amaç için yönelmedik. Bundan başka bir hedef için onlara dua etmedik. Onlardan değil Allah'tan istedik. Fakat bu hedef onların şefaati ve onlara yakınlaşma sayesinde gerçekleşsin istedik diyorlardı. Şirk ehlinin yakınlaşma niyetlerine dair Allah'u Teala şöyle buyurmaktadır. Allah'tan başka bir takım dostlar edinenler, biz onlara ancak bizi Allah'a daha çok yaklaştırmaları için ibadet ediyoruz derler. Zümer suresi 3. ayet. Şefaat niyetlerine ilişkin olarak da Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Onlar Allah'tan başka kendilerine ne zarar ne de fayda verebilecek şeylere ibadet ediyorlar. Ve Bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimiz diyorlar. De ki siz göklerde ve yerde olup da Allah'ın bilmediği bir şeyi mi ona haber veriyorsunuz? Haşa. O onların ortak koştuklarından uzak ve yücedir. Yunus suresi 18. ayet. Kurban, adak, dua ve benzeri ibadetlerde Allah ile kulları arasında... Hiçbir vasıta bulunmamaktadır. Müşrikler telbiye getirirlerken şöyle derlerdi. Buyur, emret, senin ortağın yoktur, yalnız o biri dışında. Öyle ki ona ve sahip olduklarına da sen sahipsin. Müslüm hadisi. Evet, yani Nasıldı bizim telbiyemiz? bey, Allahumma Onlar bakın ne diyormuş? Lebbeyke la shareeke illa huveleke ve ma Allahu Yani, yani bunu dedikleri için ne olmuşlar? Dur Kafir olmuşlar değil mi? İşte, şimdi okudum işte. Evet, o tercümesi. Sizin tabi tercümesi. Ha. Demek bunu dedikleri için ne olmuşlar? Kafir olmuşlar. Demek ki Allah azze ve celle ne yapmıyor? Şirki asla kabul etmiyor. Yani telaffuzunu dahi kabul etmiyor. Bırakın kalbi o zaten insanı ne yapar? Kafir yapar. Telaffuzunu hi ne yapmıyor? Kabul etmiyor. İnşallah önümüzdeki ders 10. asılda devam ederiz. Dersimizi bitirmeden önce menheçle alakalı uzun zamandır ihmal ettik.